Devletin ihaleye vermiş olduğu arabat telefon ve bunların ihalesine girebilir miyiz? Yani... Devlet satıyor değil mi ihaleyle? Evet. Sen de ihaleye girip al alıyorsun. Altın Halkın ama almış herhalde hocam. Efendim? Mesela taksit araba alınmış herhalde görüyorum. Taksit yerine yatırmıyor ya. Yani. İcra, icra, icra eline alıyor. Tamam bu devletten yani ihaleye girip bunları almak şer'an caizdir. Ancak mekruhtur. Çünkü zulümle alınan bir maldır bu. Yani ilk elindeki kişi nedir? Yani sahibi nedir? Ağlayan Allah. Yani o bizim Türkiye'deki aslında doğru bir söz, Aliye'nin malı gülene fayda etmez doğru bir söz ama sonuçta zulümle alınmış bir maldır. Bu malı sen değerini verip alman sana caizdir. Ama nedir? Zulümle alındığı için ikincisi bir harici sebepten dolayı bu nedir? Bu caiz değil, mekruhtur kardeşler. Cehade et. Dile getiriler cahil, cahil.